Allah'ın haram ettiği cana kıymayın. İşte Allah size aklınızı başınızı alasınız diye bunları emretti. Yetimin malına rüştüne erişinceye kadar o en güzel olandan başka bir suretle yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru tartın. Biz bir kimseye gücünün yettiğinden başkasını teklif etmeyiz. Söz söylediğiniz vakit yakınınız dahi olsa adaleti gözetin. Allah'ın ahdini yerine getirin. İşte Allah size iyice düşünesiniz diye bunları emretti. Şüphesiz ki bu benim dost doğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka aykırı yollara tabi olmayın. Sonra sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte Allah size bunları emretti ki, kötülükten sakınasınız. Yine biz Musa'ya, iyi tatbik edenlere karşı nimetimizi tamamlamak, her şeyi içinde ayrı ayrı açıklamak ve bir hidayet, bir rahmet olmak üzere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 Artık Allah'ın ayetlerini yalan sayandan onlardan yüz çevirenden daha zalim kimdir? Biz ayetlerimizden yüz çevirenleri bu sebeple yaman bir azapla cezalandıracağız. Onlar hala kendilerine illa azap yapacak meleklerin gelmesini yahut bizzat Rabbinin gelmesini veya Rabbinin ayet ve mucizelerinden birinin gelmesini mi bekliyorlar Rabbinin ayetlerinden biri geldiği gün daha evvelden iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmış olmayan hiçbir kimseye o günkü imanı asla fayda vermez de ki bekleyin çünkü biz de şüphesiz bekleyicileriz dinlerini parça parça edenler Ayrı ayrı fırkalar olanlar yok mu? Sen hiçbir vecile onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah'a aittir. Sonra o ne yapıyorlardı kendilerine haber verecektir. Kim Allah'a bir iyilikle, güzellikle gelirse işte ona bunun 10 on katı vardır. Kim de bir kötülükle gelirse bu o miktardan başkasıyla cezalanmaz onlar haksızlığa uğratılmazlar de ki şüphesiz Rabbim beni dosdoğru bir yola dimdik ayakta duran bir dine İbrahim'in Hakk'a yönelmiş tevhid dinine iletmiştir o hiçbir zaman Allah'a eş koşanlardan değildi de ki, şüphesiz benim namazım da, ibadetlerim de, dirimim de, ölümüm de hiçbir ortağı olmayan alemlerin Rabbi Allah'ındır. Ben böylece emrolundum. Ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin kazanacağı kendisinden başkasına ait değildir. Günahkar hiçbir nefis diğerinin günah yükünü taşımaz. Nihayet dönüşünüz ancak Rabbinizedir. Artık o size hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri yapan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 Araf suresi Araf suresi Mekke'de indirilmiştir. Bazılarına göre de 160. ayetten 171. ayete kadar olan kısmı Medine'de indirilmiştir. Araf suresi toplam 206 ayettir. Adını 46 ve 47. ayetlerde geçen El-Araf'tan almaktadır. Sure genel itibariyle Tevhid Akidesi'nden bahsetmektedir. Hazreti Adem'in yaratılışı anlatılmakta, onun soy olan insanoğlu şeytanın tuzaklarına karşı uyarılmaktadır. Bazı meşhur peygamberlerin Hazreti Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb, Musa aleyhisselamın hayatlarından olaylar anlatılmakta ve ilahi çağrıyı reddedişin kötü sonuçları gözler önüne serilmektedir. Ayrıca Allah tarafından Hazreti Adem yaratıldığında tüm insanlıktan daha en başta alınan ahit anlatılmakta ve Allah'a verilen o ahdin unutulmaması gerektiği belirtilmektedir. Surenin sonundaysa Hazreti Peygamber'e ve ona uyan müminlere kafirlere karşı takınmaları gereken tavırlar hususunda talimatlar verilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim, Sad Bu onunla inzar etmen için müminlere de bir öğüt olmak üzere sana indirilen bir kitaptır Artık bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın Rabbinizden size indirilene uyun Ondan başkalarını veliler edinip de Kendilerine uymayın Ne kadar az öğüt tutuyorsunuz Biz nice memleketleri helak ettik Öyle ki kah geceliğin Kâh onlar gündüzün dinlenirlerken ...azabımız gelip çattı onlara. Kendilerine azabımız geldiği zaman... ...çağrışları... ...biz hakikaten zalimlerden... ...diklemelerinden başka olmadı. Kendilerine peygamber gönderilenlere de... ...mutlak soracağız. Onlara gönderilen peygamberlere de... ...her halde soracağız. Kendilerine karşı bir ilimle... ...muhakkak anlatacağız. Çünkü... Biz gayip değildik. Herkesin dünyada yapıp ettiğini tartmak da o gün haktır. Artık kimlerin terazileri ağır basarsa işte onlar murada erenlerin tak kendileridir. Kimin de tartıları hafif gelirse bunlar da ayetlerimize zulmeder oldukları için kendilerine çok yazık etmiş kimselerdir. And olsun sizi yeryüzünde yerleştirmişiz. Size orada birçok geçim vasıtaları yaratmışızdır. Ne az şükredersiniz. Andolsun, sizi yarattık. Sonra size suret verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin dedik. Hemen secde ettiler. Fakat iblis dayattı. Secde edicilerden olmadı. Allah dedi. ...sana emrettiğim zaman... ...seni secde etmekten men eden neydi? İblis dedi... ...ben ondan hayırlıyım... ...beni ateşten yarattın... ...onu çamurdan yarattın... ...Allah... ...öyleyse dedi... ...hemen in oradan... ...artık senin orada kibirlenmen gerekmez... ...hemen çık... ...çünkü sen alçaklardansın... ...İblis dedi... ...bana...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 onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından kendilerine geleceğim, musallat olacağım. Sen de onların çoğunu şükrediciler bulmayacaksın. Allah dedi ki, kınanıp alçaltılmış ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Ant olsun ki onlardan kim sana uyarsa cehennemi bütün sizden dolduracağım.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 Yine oradan dirilip çıkarılacaksınız. Ey Adem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek bir libas, bir de giyip süsleneceğiniz bir libas indirdik. Takvalibası ise o daha hayırlıdır. Bu Allah'ın ayetlerindendir, Ta ki insanlar iyice düşünsünler. Ey Adem oğulları. Şeytan ana ve babanızı fena yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak nasıl cennetten çıkardıysa sakın size de bir fitne yapmasın. Çünkü o da kabilesinden olanlar da sizin kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden muhakkak sizi görürler. Biz şeytanları iman etmeyeceklerin velileri yaptık. Onlar...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 onlar hakikaten doğru yolu bulmuşlardır. Ey Adem oğulları! Her mescit huzurunda zinetinize alın, giyin, yiyin, için, israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. De ki: Allah'ın kulları için çıkardığı zineti temiz ve Hoş rızıkları kim haram etmiş? De ki, onlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnız onlara mahsustur. İşte biz ayetleri bilirler için böylece tafsil ederiz. De ki, Rabbim ancak hayasızlıkları, onların açığını, gizlisini, bununla beraber... ...her türlü günahı, haksız isyanı, Allah'a hiçbir zaman bir bürhan indirmediği herhangi bir şeyi eş tutmanızı, Allah'a bilmeyeceğiniz şeyleri isnat etmenizi haram etmiştir. Her ümmetin bir eceli vardır. Binaenaleyh o müddetleri gelince ne bir saat geri bırakabilirler ne öne alabilirler.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 Gök kapıları açılmayacak Onlar Deve iğne deliğinden Geçinceye kadar Cennete girmeyeceklerdir Biz Günahkarları böyle cezalandırırız Onlara Cehennemden döşekler Üstlerinde örtüler vardır Biz Zalimleri böyle cezalandırırız İman edip de Güzel amel ve hareketlerde bulunanlara gelince, ki biz hiçbir kimseye gücü yeteceğinden başkasını yüklemeyiz. Onlar cennetin yaranıdırlar. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Göğüslerinde kinden ne varsa söküp atacağız. Altlarından ırmaklar akacaktır. Hamdolsun Allah'a ki derler,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 Cennet halkı ateş halkına Rabbimizin bize vaat ettiğini hak bulduk. Siz de Rabbinizin bildirdiğini gerçek buldunuz mu diye nida ederler. Onlar da evet derler. Bunun üzerine aralarında bir münadi Allah'ın laneti zalimlerin tepesine diye seslenir. Ki onlar Allah'ın yolundan men ede gelenler, onu eğri bir hale getirmek isteyenlerdi. Onlar ahireti de inkar edicilerdi. İki taraf arasında surdan bir perde ve araf üzerinde de cennetlik ve cehennemliklerin her birini simaları ile tanıyacak muvahit rical vardır ki onlar henüz oraya cennete girmemiş. Fakat girmeyi şiddetle arzu eder olarak cennet yaranına selamun aleyküm diye nida ederler. Gözleri ehli cehennem tarafına çevrildiği zamanda ey Rabbimiz bizi salimler güruhuyla beraber bulundurma derler. Yine Araf üzerindekiler kafirlerden simalarıyla tanıdıkları elebaşı bir takım adamlara şöyle nida ederek derler ki ne çokluğunuz ne de hakka karşı yeltenmekte devam ettiğiniz o kibir size hiçbir fayda vermedi. Kendilerini Allah'ın rahmetine eriştirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar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 Değerli dinleyenler, Araf her şeyin tümseyi demek olan arfın çoğuludur. Atın yelesine, horozun tepesindeki ibiğine bu münasebetle arf denilmiştir. Bu ayetlerde geçen Araf, müfessirlerin beyanına göre cennetle cehennem arasında surdan bir perdenin yüksek tepeleridir. Ve cennetle cehennem arasında her iki tarafa da nazır bir yerin adıdır. Burada bahsedilen Araf'ın niteliğini bilmemiz mümkün değildir. Çünkü o sınırsız alemde Allah Teala Celle Celaluh tarafından yapılan makamların bir benzeri dünyada yoktur. Bu ayetlerde Allah'ın izniyle ileride bizler hatta tüm insanlar için yaşanacağı kesin olan bir günün örneği verilmektedir. Burada bir yanda çaresizliğin, ümitsizliğin ve pişmanlığın, geriye dönüşü olmayan bir hatanın, bir başarısızlığın timsali, diğer yanda ise umduğuna kavuşmanın, beklediğine varmanın ve başarının duruğuna ulaşmanın verdiği nihayetsiz haz ve mutluluğun timsali. O gün kelimeler bu anı, bu anın mutluluğunu anlatmaktan aciz olacaktır herhalde. Çünkü dünyada başlayıp, ahirette son bulacak olan, geriye dönüşü olmayan bu yolda atılan en son adımdır bu. Sure kaldığı yerden devam edecektir. And olsun, biz onlara ...öyle bir kitap getirmişizdir ki... ...iman edecek herhangi bir kavme hidayet ve rahmet olmak için... ...onu... ...tam bir ilim üzere tafsil etmişizdir. Onlar... ...onun tevilinden başkasını bekler mi? Onun haber verdiği akıbet başlarına geldiği günse... ...daha evvelden... ...onu unutanlar diyecekler ki... ...cidden...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 Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arş üzerinde hükümran olan Allah'tır. Kendisini durmayıp kovalayan gündüze geceyi o bürüyüp örter. Güneşi, ayı, yıldızları hepsi de emrine ram olarak yaratan o. Haberin olsun ki yaratmakta, Emretmekte ona mahsus. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir.